Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Yaşı 35'tir. Genç bir delikanlıdır. Güzel mi güzel? Rahmet doludur. Lakin Mekke, Mekke kasvet doludur. Birden sözü verdi dostuna. Ebu Bekir yanına girdi. Oturdu bir an. Ebu Bekir diyordu ki: Osman. Daha devam ediyor musun? Neye dedi? Kutlara ilah demeye. Hala devam ediyor musun? Bunlardan hayır gelmez. Allah'a dön. Bir Allah var. Yaratan odur. Sahip olan odur. Anlatı sıddık. Birkaç cümlecik de olsa, birkaç kelimecik de olsa, dinledi onu, kalbi açık adam, yüreği açık adam, dinledi biraz. Sonra dedik, Müslüman olmanın yolunu söyler misin bana bu Bekir? Diyordu ki Allah bir, onun eşi ortağı yoktur, Muhammed Mustafa onun Resuludur. ''Bunu dersen yeterlidir.'' Söylüyordu. Şimdi Medine'deyiz. Aradan yıllar, uzun yıllar geçmiş. 35 yaşındaki adam 83'e merdiven dayamış. 83 Odasındadır. Halifedir. Önünde Kur'an açık. Kur'an okuyor. Birden hatırladı o günleri, o demleri, o anları. Birden hatırlayıverdi. Şöyle bir an sessizliğe büründü. Ve sonra Fahri Kainat'ın kızı Rukiyye ile evlendiği günü hatırladı. Rukiye ile evlenmişti. Rukiye hastaydı, naifti, zayıf bir kızcağızdı. Osman alu vermişti onu. Bedre gidilecek günlerde, belir günlerinde Rukiye birden bir hastalandı. Allah'ın Resulü bedre gitmek üzere olan Osman'a diyordu ki. ''Sen burada bekle, Rukiye ile ilgilen, Rukiye ile ilgilen.'' Bedrin dönüşüydü. Hasta Rukiye vefat etmişti. Eller üzerinde baki mezarlığına taşınıyordu. Allah Resulü'nün ciğerparesi baki mezarlığına teslim oldu, teslim edildi. Bir oğlu Abdullah kalmıştı. Rukiye'den, yaşı beş altıydı. Musaf'ı okuyan Osman, bütün bunları hatırlıyordu, an be an. Ve bir gün, bir hayvan, bir horoz, Abdullah'ı gagalamış, küçük Abdullah vefat etmişti. O günlerini hatırlıyordu. Biricik evladının elleri arasında vefat ettiği anı hatırlıyor hepsi. Doldu gözleri halifenin ve sonra ümmü gülsümlü yıllar. Bir gün daha ya Allah'ın elçisi salat ve selam o efendiye olsun. Mescitten çıkarken Osman'ı bulmuştu da, Osman demişti, semadakiler senin nikahını ümmü gülsümle kıyırdılar. Rukiye'ye verdiğin mehir kadarınca sana kızımı verdim. Seviniyordu Osman, sevinecekti ümmet. Zinnureyn diye tanındı sonra, hiç unutulmadı. Bir peygamberin ar arda iki kızını alan, ...tek insan olarak tarihe geçmiştir. İki nur sahibi Rukiye ve Ümmü Gülsüm. Sonra... ...Ümmü Gülsüm de vefat edecek. Onu da toprağa verecekti. Hz. Aişe'yi Sıddık'a anlatıyor. Allah Resulü bir gün uzanıyorlardı. Dediler ki Ebu Bekir geldi. Hafifçe uzanmış. Nebi kalkmadı. Ebu Bekir geldi ve isteğini söyledi. Sıddıkı Ekber. O gitti. Arkasından Hazreti Ömer geliverdi. Onun da bir ihtiyacı vardı. O da ihtiyacını giderdi. Bahri Kainat onu da dinledi. Lakin hafif uzanış halini bozmadı Nebi, boz vermedi, dinledi onu. Sonra dediler ki Osman geliyor. Doğrudu Resul. Toparlandı birden. Hayret ettim. Demi ki iki doz geldiğinde böyle yapmamıştı. Sordum ey Allah Resulü. Osman gelince siz değiştiniz, toparlandınız birden. Dedi ki Ayşe Osman o kadar hayalıdır ki, o kadar utançkaçtır ki beni yarı uzanmış istirahat eder halde görseydi şayet bana ihtiyacını açıvermezdi, problemini söylemezdi. Sonra Resulullah'ın mübarek dudaklarından şu cümleyi duydum. Ayşe dedi. Melekler bile Osmandan utanırlar. Ben nasıl haya etmeyeyim ondan? Melekleri bile utandırmak. Meleklerin bile haya edeceği bir Osman olmak, melekleri utandıracak bir mümin olmak, haya sahibi olmak. Öyle ki semanın sakinleri onu gördüklerinde haya ederlerdi ondan. Selam Osman'a, selam, selam, selam. Ve Allah'ın Resulüne sevgilinin yanına bir gün bir cenaze getirildi. Bulunduğu mekana bir cenaze getirildi. Taberani'nin rivayeti Ahri Kainat ...namazını kılmaktan imtina ettiler, geri durdular, hayreti diyorlardı, neden ey Allah'ın Resulü siz öne geçmediniz cenaze namazını kılmak ve kıldırmak için nedendi acaba? şöyle ifade etti. İnnehu kana Osman. Çünkü o Osmandan nefret ederdi. Osman'ı sevmezdi. Allah Osman'ı sevmeyeni sevmez. Bir insan bütün bu vasıfları bir anda kazanmaz. Bir insan peygamberin İki kızını birinin vefatından sonra ötekini Almaya hak kazanamaz. Kolay değil doğrusu. Ve Kâb bin Ucra anlatıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü bir gün fitneden bahsetti, kendisinden sonra belirecek, kemirecek, takat düşürecek, takatı kesecek, bir manada iflahımızı kesecek, fitnelerden iç karışıklıklarından bahsetti. Oradan bir adam geçiyordu, pelerinli bir adam, yüzü görülmeyen, üzerinde pelerin olan bir adam geçiyordu. Allah Resulünü gördüm. Onu görünce geçi veren adamı görünce varikayın at mübarek parmağıyla işaret etti. O fitne gününde bu adam hak üzerine olacak. Kim doğu? Fırladım yerimden diyor kab bin Gittim üzerindeki pelerini çıkardım, belinden tuttum önce döndü bana bana dönü verince üzerindeki belerini çıkardım bir dene göreyim osmanmış meğer tuttum onu resullaha getirdim belinden sımsıkı kavramıştım Denim ey Allah'ın Resulü bunu mu kastettiniz gülümsediler o osmandır evet o hak üzerine olacak. Bütün bunları hatırlıyordu Osman. Bir ara döndük hanımı Naile'ye. Naile dedi su var mı? Müminlerin emiri su yok diyordu. Gülümsedi sadece. Peki dedi. Yarına oruç tutalım yine. Yarına yeniden niyetlenelim o zaman. Medine'de, şehir Medine. Hazreti Osman'ın evi kuşatılma altındadır. Mısır'dan gelen 1500 kişilik ayak takımı, sefihler grubu... ...halifeyi evinde hapsetmişlerdir. Halifeye yemek vermiyorlar, su vermiyorlardı. Bazı valilerin yanlış tasarruflarından Hazreti Osman'ı salonu tutuyorlardı. Zalimlerdi, insaf bilmiyorlardı. Üzgün de Osman, Hazreti Osman, susuz kalmış çocuklar, Osman ve o evde yaşayanlar bir şey demiyordu. Bir ara hazret Ali, Hasan, Hüseyin, Talha ve Zübeyir içeri girdiler. Dediler ki müsaade edersen Medine halkını örgütleyelim. Sizi korumak için Osman hiddetleniyordu. Allah'a yemin ederim ki diyordu, Peygamber şehrinde kılıç sesi duyurmayacağım. Allah'a yemin ederim ki bu harika kainat mezarında kılıç sesi doymayacaktır. Karışmayacaksınız diyordu. Dalıyor dine, çok uzaklara. Kur'an'a uzaktan, uzaktan o bir nesim gibi geliveren o hatıraların gölgesinde yeniden dalı veriyordu. Çıkarken dışarıya Hazreti Ali'yi hatırladı birden. Hazreti Ali ile Fatıma evlenecekler. Ali'nin hiçbir şeysi yoktur. Yoksul bir delikanlıdır. Cehiz hazırlayacak, nikah hazırlayacak, hiçbir şeysi yok. Evinde bir zırhı var. Bir zırhı var para eden. Onunla pazara götürüyordu. Satıyordu. 480 dirhem vermişlerdi. Ali satmıştı onu. Onunla Fatıma ile evliliğine cehiz hazırlayacaktı. Bir kilim alacak, yemek pişecek bir tabak alacak Hazreti Ali. Aldı ve gitti. Osman onu takip ediyordu yıllar öncesinde. Ve Hazreti Osman Demin Hazreti Ali'nin zırhını alana geliyordu, bana satar mısın? Adam diyordu ki, yeni aldım ben, nasıl satayım? Ne kadar istersen öyle vereyim dedi. Kat kat fazlasıyla vereyim. Anlaştılar fiyatta. Adam aldığı zırhı hemen emanet ediyordu parasını alarak. Hazreti Ali daha evine varmadan Hazreti Osman arkasından yetişiyordu. Diyordu ki Ali al zırhını. Ben onu sattım diyordu Hazreti Ali. Osman diyordu ki biliyorum. Lakin sen cengaversin. Sen kahramansın. Sen komutansın. Zırhsız olmak yakışmaz Ali sana. Bunu bir kardeş hediyesi olarak alır mısın? Bir düğün hediyesi alır mısın? Kıramıyordu Hazreti Ali bu vefalı adamı, vefasızların kadirine uğramış şu adamı kıramıyordu. Alıyordu. O an Hazreti Ali de hatırlıyordu. 83 yaşındaki zatın yanından çıkarken hatıralar birbiri ardınca sükun ediyordu, hatırlıyor. Hudeybiye günüdür. Allah'ın Resulü Mekke'ye gelmiştir. Resulullah'ın gayesi umre yapmak. Kılıçsız, mızraksız, kalkansız ihramla gelmişlerdir. Mekke'ye girecek, Mekke'nin fethinde önce ziyaret edecekler. Fakat Mekke'nin zalimleri Resulullah'a sokmuyorlardı. Bir anlaşma yapmak gerek. Kim gidebilir, Mekke'de herkesin sevdiği bir adam vardı, Hazreti Osman. Allah'ın Resulü dediler ki Osman'a sen git, bizim adımıza onlarla konuş. Belli bir anlaşmaya var, de ki biz savaşa gelmedik, kavgaya gelmedik. Biz Kabe'yi ziyaret etmek istiyoruz. Başka niyetimiz yok bizim, ziyaret edip gideceğiz. Osman gitti. Osman'ı iyi karşıladılar Mekkeliler. Sen dediler gel Kabe'yi ziyaret et sana açıktır. Vallahi ziyaret etmem dedi. Allah'ın Resulü biraz burası burasını ziyaret etmedikçe ben ziyaret edemem diyordu. Siz ona yasaklıyorsunuz. Bana kapı açıyorsunuz. Mümkün değildir. Bahri ziyaret etmedikçe ben ziyaret edemem aya baştan sona amma gecikiyordu Osman. Bekleniyordu, dönmüyordu bir türlü. Bir şaya yayıldı birden. Osmanlı şehit etmişler Mekkeliler. Allah Resulü o ağacın altında oturdu. Kur'an'ın bahsettiği o ağacın altında oturdu. Tek tek sahabiler Resulullah'ın yanına giriyorlardı. Beyat-ı Rıduğan, Hüdeybiye'deki o meşhur beyat yapıyordu. Resulullah'la beyatleşenler, Resulullah'ın elini tutanlar gerekirse dini koruma noktasında ölümüne kadar Resulullah'ın yanından ayrılmama beyat yapıyorlardı. O bey'at aslında Osman'ı öldürenlere karşı bir göz dağıydı. Birini öldürürseniz tümümüz onunla beraber ölürüz. Hazreti Resulullah bey'at alıyordu. Yemin alıyordu. Sonuna kadar direnme yemini. Herkes yemin ediyordu. Çok kritik bir andı. Herkesten bey'at aldı ama bir Osman kaldı. Osman yoktu. Garip bir şey oldu. Allah Resulü birden mübarek sağ elini uzattı, dedi ki bu Osman'ın elidir. Sonra sol elini sağ elin üzerine koydu, Osman adına ben beyat alıyorum dedi. Osman adına ben beyat alıyorum. Kimseye nasip olmadı. Osman adına Allah Resulü kendi kendine söz veriyordu. Sonra Osman çıka geldi. Sevindi Sahabi, temiz insan. Şimdi yaşı 83'tür, ben beyaz, saçıyla sakalıyla edepli adam, ben beyaz hale gelmişti. Kur'an başındaydı. Derler ki bir gecede Kur'an hatmedermiş, iki rekatte Kur'anla hem olmak, her dem Kur'anla olmak. Osman olmak, Osman gibi hayalı olmak. Dönerlerken Hudeybiye'den Kur'an fetih diyordu. Sahabi şaşırıyor, nasıl bir fetih bu fetih? Sonra anlayacaklardı bunun fetih olduğunu, sonraları anlayacaklardı. Allah Resulü Medine'ye geldiler. Medine'de meşcid genişletilecekti. Dedi ki, Fahri Kainat, bu meşcidi kim genişletir? Allah onun ahiretteki mekanını genişletsin. Osman ayağa kalktı. Bedeli neyse ben ey Allah Resulü. Dua ediyorlar. Bir hatıra, bin hatıra. Siz, içinizden Medine mezarlığına uğrayanınız vardır. Bakî mezarlığına. Allah tümümüze orayı binlerce kez görmeyi nasip eylesin. Bakıyı bir başka alem. Bakıyı bir başka cennet. Hazreti Osman'ın kabri orada tek başınadır. Bir tümsekte yüksek bir tepede gibi. Gariptir, tek başınadır. Kuba'dayız, Mescid'in oldu orada Medine'de, Allah'ın Resulü bir bahçeye girmişler. Sığ bir kuyu vardı, suyu yukarıda, hava sıcaktır. Allah'ın Resulü mübarek ayaklarının üstünü açtılar, ayaklarını kuyuya sarkıttılar, serinliyordu o Temmuz sıcağında. Dediler ki, Ya Resulallah Ebu Bekir girmek istiyor. Ona cenneti müceleyin, gelsin diyordu. Ebu Bekir oturuyordu oraya. Resulallah'ın sağ yanına ayaklarını sarkıtıyordu kuyuya. Biraz sonra dediler ki, Hazreti Ömer geliyor Ya Resulallah, girmek ister. Gelsin Ömer. Ona da cenneti müjdeleyin. Ömer geldi, sola oturdu. O da ayağını suya sarkıtmıştı. Biraz sonra dediler ki ya Resulallah, Osman geldi. Duraksadı birden Allah Resulü. Dedi ki Osman'a deyin ki onun önünde büyük fitneler, felaketler vardır. Gelsin o da. Ona da cenneti müzereyindir. Girdi Osman. Hep gurbeti yaşadı. Hep garipliği yaşadı. Bugün mezarında olduğu gibi ve o gün olduğu gibi, Resulullah'ın yanında yer yoktu, karşısında oturdu. Bugün öyle değil mi? Mescidi Saadet'in, Mescidi Saadette Kubbe-i Hadra'nın altında. Yeşil kubbenin altında Resulullah var. Yanında Sıddık-ı Ekber, yanında Hazreti Ömer. Osman orada yeri yoktu. O baki mezarlığında. Onun için alimler demişler ki o oturuş, o günkü o oturuş ilerideki mezarın oturuşunu, mezarın halini belirtiyordu. Şu anda Hazreti Osman'ın mezarı onlardan 250 metre kadar uzakta bakinin ortasında. Selam Osman'a. Selam sevmeyi bilenlere, selam sevgilinin beşinden bir gölge gibi ilgilene, selam hayatı bir anda hiç diyene, Allah Resulü'nün dışındaki her şeyi bir anda yok sayana. Acıtmıştı Osman. İftar vaktidir. Nail'e dedi, yiyecek bir şey var mıdır? Müminlerin emiri, bir iki hurma var, hizmetçiler bir şey yediler mi, Yemediler. onlara ver onu, biz yarınki oruca niyetlenelim miyle. Medine'deki halifenin evine yemek girmiyordu, sefihler grubu yemeği suyu kesmişlerdi. Ve Tebük'teyiz. Tebük öncesi. Allah'ın Resulü orduyu gönderecek Tebük'e lakin Tebük için güç lazımdı. Fakirler Tebük'e gitmek için binecekleri bir şey bulamamışlardı. Binecekleri bir şey bulamamışlardı. Resulullah'a geldiler. Biz de gitmek istiyoruz. Gerekirse şehir düşelim. Şehit düşelim. Dinimiz, Medine'miz uğruna Allah Resulü sisi bindirecek bir şeyimiz yok diyordu, ağlıyorlardı. Kur'an onları, tarih onları esasen Kur'an da işaretiyle onları bu kaun alyanlar diye nitelendirecek. Allah Resulü mescidi saadetinde onlar için binit arıyordu, bir ara dediler ki, Tebük'e gidecek, orduyu kim teçhiz, teçhiz edecek? Osman ayağa kalktı. Ben ya Resulallah, benden yüzde deve. Üstündeki silah ve bütün adetlerle beraber. Allah sana merhamet etsin Osman dedi. Sonra Allah Resulü yeniden döndüler. Tebük ordusuna kim yardım edecek? Osman yine ayaktadır Mescid-i Saadet'te. Benden 200 de deve ya Allah Resulü dediler. Allah sana merhamet etsin Osman. Sonra yeniden seslendiler. Tebük'e kim yardım edecek? Yine Osman ayaktadır. Benden üç yüz deveyi Allah Resulü. Tek başına bir orduyu, tek başına bir orduyu bütün bütün bütün tekiz ediyordu. Resulullah minberdeydi. Hiç unutulmayacak bir cümle söyledi. O an Odem. Vahri kâinat duygulanmıştı. Mübarek gözlerinde yaş vardı. Belki Osman'ın ileride karşılaşacağı şeylerin hüznü okunuyordu yüz, yüzünde. Şu rahmetli adamının, şu mağfilet adamının ileride karşılaşacağı şeyin hüznü vardı. Şöyle dedi. Ma darra Osman'e ba'du faal. Şu andan itibaren Osman'ın ileride yapacağı hiçbir şey, mahşer alemde ona zarar vermeyecek. Teminatı alıyordu Osman. مَا دَرَّ إِسْمَانَ بَعْدُ Kim alabilir ki? Kim bu sözü hak edebilir ki Osman'dan gayri, Osman'dan başka, Osman'dan üstün? Ve belki... tarihin sicilline kayda olacak önemli ama en önemli anlardan birini sahabi şöyle anlatıyor. Kıtlık yıllarıydı. Sıddık-ı Ekber'in dönemidir. Allah Resulü'nün vefatından sonra Sıddık-ı Ekber dönemidir. Medine'ye develer geldi. Osman'ın karılarını geldi. Yüzlerce deve, halk açtır. Tüccarlar hemen Hazreti Osman'a geldiler. Dediler ki, şu develeri bize satar mısın üstündeki yüklerle beraber? Malı biraz pahalıya satıp para kazanacaklardı. Halk kıtlıktır ya. Osman dedi ki, onun fiyatı kalabalıktır. Çok pahalıdır. Ne kadardır? Şu kadar. Şu kadar aldım. Diyorlardı ki, yüzde yüz kar veriyoruz. Osman diyordu ki daha çok veren var. İkinci gündü yine Hazreti Osman'ın kapısındalar. Şu develeri indir de bize sat diyorlardı. Osman diyordu ki ne kadar vereceksiniz. Şu yüzde şu kadar diyorlardı, arttırıyorlardı. Osman diyordu ki daha çok veren var. Size satamam onu diyor. Nihayet tüccarlar Hazreti Ebubekir dikkat gittiler. Osman dediler pazar kızıştırıyor. Osman çok istiyor. Biz bu malları alıp ticaret yapmak istiyoruz. Hem kazanacağız hem halkı doyuracağız. Ama o çok veren var diyor. Biz öğrenmek istiyoruz. Nedir bu işin sırrı? Sıddık-ı Ekber Osman'ı çağırtıyor. Sevgili dostunu. Osman gel diyordu. Senin malını almak istiyorlar. Satmıyorsun. Doğru diyordu. Peki diyor yüzde yüz veriyorlar. Bir kat veriyorlar. ...bir çok kat veriyorlar. Niye satmıyorsun malını deyince... ...Hazreti Osman diyordu ki... ...ey Allah Resulü'nün halifesi... ...daha çok veren var. Hazreti Sıdık-ı Ekber hayret etti. Gülümsevi bir an. Kim bu daha çok veren? Osman ayağa kalktı. Ey Allah Resulü'nün halifesi... ...daha çok veren Allah var. Allah veriyor dedi. Sonra... Ben, dedi, bütün malımı Allah için hibe ediyorum. Ey halifesi, al binlerce deveyi, Allah için fakire dağıt. Benim hesabım Allah içindi. Osman olmak, fedakarlıkta bulunmak, feda etmek, her şeyden vazgeçmek, vazgeçebilmek. Resullah'la tokalaştığım günden bu yana Resullah'ın mübarek eline dokunduğum günden bu yana sağ elimle Resullah'ın sağ eline dokunduğum günden bu yana asla sağ elimle edep yerime dokunmadım. Haya olmak. Haya sahibi olmak baştan sona edep sahibi olmak Hazreti Ömer'le bir gün yemeğe gitmişlerdi. Yemekte Osman pek yemek yemedi. Açmadı o. Hazreti Ömer'in dikkatini çekmişti. Çıkarken Osman dedi. Bugün pek yemek yemedin. Misafir olduğumuz yerde Neyin vardı? Sorma dedi. Bu yemekte Allah rızası yoktu. Sahibi Allah için değil, rüya için yemek pişirmişti. Lokmalar yutamadı. vücudunun tümü sanki bir bir nur haline gelmişti de hissediyordu. Edeb. Meleklerin hayal ettiği, meleklerin bile hayal ettiği bir insan olabilmek, Osman olmak. Bir ara dışarıda sesler duydu. Zalimler bağırıyorlardı görevden ayrılıyorlardı. Hilafeti terk et. Nailenin gözlerine baktı hanımının. 83 yaşındaki şu zat hatırladı birden. Son günlerdi. Allah Resulü'nün son günündeydim. Osman'ı çağırmıştı. Oturtmuştu yanına. Osman'a demişti ki Osman Kapına gelecekler, benden sonra sana halifelik verilecek. Halife olacaksın da bir gün senden halifelik, gömleğini çıkarmanı isteyecekler. Bana kavuşuncaya kadar çıkarma demişti. Hatırlıyordu, fermanı almıştı Fahri Kainat'tan, sözü almıştı, talimatı almıştı. Ne pahasına olsun olsun sonuna kadar sadık kalacaktı verdiği emre. ...sadık kalacaktı. Verdiği sözü Hazreti Osman. Bir ara... ...Talhaz Beyri gibi sahabiler... ...yanına geldiler. Onlara dedi ki... ...kafımın önde durmayın dedi. Benimle asiler arasında durmayın. Yapacağınız bir şey yoktur. Sizin heder olmanızı istemiyorum. Zira o biliyordu ki Bir çatışma çıkacak olsa o Mısır'dan gelen sefihler grubuyla Binlerce insan peygamber şehrinde telef olacaktı. Tezgahlar kurulmuş Zalimlerin fitnesi önünü almaz hale gelmişti. Osman Bir bir kurban gerek, biliyordu. O kurban o olacaktı, o tercihini yapmıştı. Kimsenin kana bulanmasını istemiyordu. Hizmetçisi Kumran anlatıyor. Humran anlatıyor. Bir gün Mescidi Saadet'e girdim. Bir kenarda, bir karaltı gördüm. Yanına gidiverdim. Bir ne gördüm, Osmanmış meğer. Başını önüne eğivermişti. Zaten yürürken, hep önüne bakardı. Mütevazıydı. Sarafa tevazu doluydu. Yanına gittim, dokundum ona. Uyandı daldı yerden. Daldı hülyadan uyandı bir an. Humran sen misin dedi. Benim dedim. Bana bir su getirir misin? Abdest alayım dedi. Getirdim suyu. Suyu kendisi döktü. Su dökerken Humran diyordu. Resulullah aynen böyle abdest alıyordu. Alıyordu abdest alırken. Her suyu çalı verdiğinde yüzüne Diyordu ki Humran Resulullah aynen böyle yapıyordu. Anladım ki peygamber gamı, peygamber hüznü, peygamber hatırası yüreğini dağlamış birden, onu hatırlıyordu. Onun gibi abdest alarak teselli buluyordu. Humran. O böyle yapıyordu diyor. Onu izledim sadece. Bir firkatın, yakın olan bir husvatın, uzakta kalan bir firkatın İçimi yattığını hissediyordum. Sonra bana dedi, oturur musun yanımda? Oturdum yanında. Gel bu sabah seher edelim mescitte. Gel bu sabah beraber Allah'a yalvararım diyordu. Başı önündeydi. Sakalı ıslanmış kadar ağlıyordu. Anladım ki o an Resulullah'ın yanındadır. Anladım ki o an çoktan oradadır. Hatıralar biri ardınca geliyordu. Hatırlıyordum. Sonra dedi ki, Hümran, Resulullah'tan duyduğumu söyleyeyim bir sana? Lütuf buyurur musunuz? Yatsıyı cemaatle kılan, dedi, bütün yarım geceyi ibadete geçirmiş gibidir, biliyor musun, dedi. Doğrudur, dedim. Sonra yatsıdan sonra sabaha kadar namazı bekleyen... ...ve sabahı cemaatle kılan bütün bir gece ibadete geçirmiş, biliyor musun? Sustum. Dedi ki, ayrılma yanımdan bu gece, gel bu gece onun yaptığı gibi yapalım. O derken Resulullah'a katılıyordu. İmran gel onun yaptığı gibi yapalım. Resulullah'ın kabrinin tam hizasındaydı. Bazen bakışları dönüyordu Resulullah'ın kabrine, çok özlemişti. Belli ki, kendinden önce giden dostları çok özlemişti. Belli ki kapılar açılsa bir, koridorlar açılsa bir gidi verse bir haber almıştı zaten. Yola çıktı biliyordu, farkındaydı. Ölüm yakında gelecek, götürecek onu dostun yanında. Farkındaydı. Ürkmüyordu ölümden, ürkütüyordu ölümü belki. Osman olabilmek, haya sahibi olabilmek. Bu ümmet ne kadar sevinse, ne kadar şeref duysa yeridir. Bana gösterir misiniz Osman gibi bir insan, başka bir ümmette Osman gibi, Ömer gibi, Ali gibi, Ebu Bekir gibi bir insan var mı? Bütün dünyayı tarayın! Ne cemaat yetişirmiş ya Ne cemaat yetişirmiş ya Rab! Allah'ın Resulü nasıl bir ümmet yetiştirmiş? Dünyayı tarayın, onların benzerini bana getirir misiniz? Ya ne kadar uzak sizden biz, uzak kaldık, firkat yaşadık, ne kadar uzak kaldık sizden, bizi tanıyacak mısınız mahşer aleminde, bizi bilecek misiniz? Birdenbire dışarı çıkıverdi, başını isteyenlere karşı baktı o sefiler grubuna. O kuraha verdi şöyle, dedi ki bana bakın bakayım, asiler ellerinde kılıçla, kılıç salıyorlardı ona, baktı onlara. Dedi ki, Allah Resulü Medine'ye geldiğinde Müslümanların içeceği su yoktu. Bir Yahudiden onun Rume kuyusunu altınlar, kese kese altın dökerek ben satın almadım mı? Oradaki aziler diyorlardı, evet sen satın aldın. Tebük tebükteki askerleri tek başıma ben teçhiz etmedim mi? 300 deveyi bütün bütün yükleyle ben satın almadım mı? Sen satın aldın diyorlardı. Bir gün daha niye diyor? Bir gün daha niye? Ben Allah Resulü, Hazreti Ebu Bekir ve Ömerle beraber Uhudun üzerindeydik. Ayak takımı dinliyordu onu, balkondan konuşuyordu halife, 83 yaşındaki halife. Uhud'un üzerindeydik, birden Uhud sallanmaya başladı, sallanıyordu. Allah Resulü eğildi birden, Uhud yerinde dur dedi, Sen üzerinde bir peygamber, bir sıddık, iki şehit var demedi mi? Bağırıyorlardı, doğru diyorsun, o zaman ellerini göğe kaldırdı, Allah'ım şahit ol dedi. ...benim şehit olduğunda şehadet ediyorlar. Şehadet edeceklerdi. Ömmel şehadet edecekti. Hayalı adam. Rahmet adamı. Serap'a iman dolu adam. Başını hiç yerden kaldırmayan adam. Hep kalbine bakan adam, kalbindeki zikri hiç dilinden odaklaşırmayan adam. Yeniden izvaya çekiliverdi, mozhafın başına geçiverdi. Bir ara, hatırladım, günlerden bir gündü, bir yanına gelmiştim. Yanına gelen dost, yolda yürürken bir hanıma fazla mı gözleri takılmıştı? Kalbinde bir şeyler mi oluşmuştu? Osman'ın yanına geldi. Osman verdi ona. Siz ne garipsiniz dedi. Aşırı harama giriyorsunuz, sonra yanıma geliyorsunuz adam hayret etti. Ben vahyin kesildiğini biliyorum dedi. Sen nereden biliyorsun ey Osman. Im? Benim ne yaptım? Mümin'in feraseti vardı. Böyleydi Osman. Bakışlardan bakışlara anlardı. Çözerdi. En girift bilmeceleri çözüverirdi Osman'ın. Yıkanırken hiçbir zaman elbisesini tam çıkarmazdı. Allah'tan utançından dolayı. Ve banyodayken hiçbir zaman ayağa kalkmamıştı. Hep iki büklüm oturmuştur. Üstünde elbise olsa bile haya. Baştan sona Allah'la dolup dolu olmak, hesabı Allah için yapmak. Ne zaman bir mezarın başından geçerse Katılırcasına ağlıyordu. Katılırcasına ağlıyordu. Diyorlardı ki cennet ve cehennemden bahsediliyor da bu kadar ağlamıyorsunuz. Lakin mezarsı çok ürkütüyor. Sormayın diyordu. Sormayın. Mezar ilk istasyondur. Çok zor. Orayı geçen rahat geçer. Öteki durakları rahat geçer. Önemli oradan önemli olan orada takılmamak. Osman'ı ürkütüyordu mezar. Habib Fahri Bey'e demişti ki Osman'a bundan sonra hiçbir şey zarar vermeyecek. Osman cennetlikti halk Biliyordu. Hesabın farkındaydı. Cennetlik olsa bile hayası ona bunu söyletiyordu. Ve başka bir ifade. Vallahi diyordu. لَوَ اَنِّي بَيْنَ الْكَنَّةِ وَالنَّارِ لَا اَدْرِي اِلَى اَيِّهِمَا يُؤْمَرْ بِهِ Ben cennet ile ateş arasında hangine gireceğimi bilemez halde olduğum anda aktartu اَنْ اَكُونَ رَمَادًا Olsaydım kül olmayı arzu ederdim. Hakkımda karar açıklanmadan önce kül olmuş olmayı çok arzu ederdim. Dediler ki, peygamber amcası Abbas vefat ediyor. Abbas'ın yanına git. Abbas'ın yaşı seksen Hazreti Abbas ağlıyordu. Osman'ı görünce kırıkları çoğalt. Dedi ki Osman, seni büyük sıkıntılar bekliyor. Allah'a hamdolsun ki. Sana karşı işlenecek dinayetten önce ben gidiyorum, iyi ki görmüyorum, diyordu, iyi ki görmedim. Hatta diyorlardı ki, Abbas demiştik, Allah'ım Osman'a karşı kılıçlar kalkmadan önce beni yanına kabul alın. Abbas vefat etti. Bakî mezarına verdiler. Ve büyük büyük insan, büyük adam, mekana sulmayan halife yaşı 83'tür. Dışarıda 1500 kişilik sefihler grubu vardır. Niyetleri kötüdür. Osmanlı şehit edecekler. Bir ara balkona çıktı. Hazreti Halim çocukları vardı, sahabi evlatları vardı. Bağırdı onlara. Burayı terk edin dedi Osman. Benim önümde durmanızı istemiyorum. Onlar kılıç elde bekliyorlardı. Bağırdı onlara. Terk edin orayı dedi. Beni asilerle baş başa bırakın. Hiçbirinizin kanı dökülmesini istemiyorum. Asiler valilerin gönderdiği askerlerin geldiğini farkındalardı. Haber alıyorlardı. ...bir an önce halifeyi ortadan kaldırmak gerekti. Bunun farkındalardı. Afşan Üstü'yü. Daha iyi Üç suyumuz var mı? İzmci çağırır mısın dedi. İki delik geldiler. Kılıçlarınızı burada bırakan dedi. Çekin ve gidin dedi. Sizi bırakmayız dedi ya. Size yemin derdi yorum. Gidin buradan dedi. Telefonmanızı istemiyorum. Gidin buradan. Sonra dedik 20 güne doğru girerken Zilhicce ayında Kurban ayında Kur'an açtı. Tekrar Kur'an'a daldı. Kur'an okuyordu. Ufku çok ama çok uzaklarda Allah Resulü'nün zevcelerinden birisi su getirmeye çalışmış ama asiler onu bile dinlememişlerdi. Bu kadar zincirinden çıkmış bir yerdi. Kur'an okuyor. Bir ara Bir ara susuzluğun verdiği tesirle yorgunluğun verdiği tesirle uzaklara daldı yine. Kur'an okurken diz üstü oturmuş, Kur'an okurken 83 yaşındaki halife başı öne değdi. Başı önüne şöyle indi verdi. Uykuya dalmıştı. Derin bir uykuya dalmıştı. Birdenbire uykudayken, rüyadayken Önünde koridorlar açıldı. Onu tutanlar götürüyorlardı bir yere. Buradan buradan diyorlardı. Onu uzaklara doğru götürüyorlardı. O koridorlardan geçti. Sonra bir ışık kümesi gördü. Baktı ki orada birileri oturuyor. Yaklaşınca bir de ne görsün? Meğer Resulullah'mış. Allah Resulü oradaydı. Yanında oturmuşlardı. Bir yanında Hz. Ebu Bekir teki yanında Hazreti Ömer vardı, Osman birden onlara karşı karşıya kaldı. Allah Resulü bakıyor ve gülüyordu ona. Osman diyor, geldim mi? Geldim ya Resulallah. Seni susun mu bıraktılar? Susun bıraktılar ya Resulallah. Seni haps mi ettiler? Beni hapsettiler. Seni mescide indirtmiyorlar mı? Beni mescide indirmiyorlar ya Resulallah. Sen aç mı kaldın? Aç kaldım ya Resulallah. Hadi Osman, acele et gel bu akşam seni bekliyoruz, beraber iftar yapacağız diyordu. Birden sıçladı birden, uyanmıştı, cuma günü akşam üstüydü. Sıçradı birden, Nail'e geldi. Ne oldu Osman dedi, zemin dedi Resulullah'ı gördüm. Beni çağırıyorlar, ben gitmek vereyim demek ki. Birden entaresi çıkardı, bana şallar getir diyordu, şallar. Hayatı boyunca şallar giymemişti O an şallar girdi sadece O kadar edebliydi ki Biraz sonra şehit edileceğinde Avret yeri açılmasın diye Edeb yeri açılmasın diye şallar giyiyordu Çünkü biliyordu ki O zalimler onu yerden sürükleyecekler İyi biliyordu Sonra birden Kapıların zorlandığını gördü Karısına diyordu ki Terk edin gidin buradan Beni Kur'an'la baş başa bırakın, Kur'an önündeydi, Kur'an'a bakıyordu sadece, başka şeye bakmıyordu, başını önündeymişti, kapıyı kıranlara bakmıyordu bile. Sonra bir an, öyle bir şey oldu ki, birisi içeri girdi ve sakalından tuttu onun, işte o an başını kaldırdı, baktığı bir dostun oğluymuş, sevdiği bir dostunun oğlu, o an Hazreti Osman ağladı, şunu diyordu, Baban görseydi bunu, Baban görseydi ne derdi sana? O an ağlıyordu Halife. Başka bir şey demedi. Baban görseydi bunu sana ne diyecekti? Delikanlı bırakıyor kaçıyordu. Sonra üst üste Osman'ın başına giden de bir darbeleri. O büyük sahabinin melekleri hayal ettiği o adamın, mekanı utandı o adamın, sema ehlinin o o adamın mübarek kanı Kur'an üzerine düşüyordu. Veseyyek onlara karşı Allah sana yeter. Onlara karşı sana Allah yeter. Onlara karşı sana Allah yeter. Kur'an üzerine bu ayetin üzerine iniyordu. Halife yerde gün boyunca kimse ona yanaşamadı. Cesedini bile kaldırtmıyorlardı. Nail'e elini uzatmış, ona inen darbeyi durdurmaya çalışırken Nail'e'nin parmakları kopmuştu. Üç gün sonra 12 iki gece karanlığında bir fanusun ışığında Osman'ın yanına gidiyorlardı. Elbisesi kan içindeydi. Beyazımsı sakalı, beyaz saçı kana bulamıştı. O çoktan iftara gitmişti. Resulullah'ın yanındaydı. Çoktan dostun özemi gitmişti. Çile bitmişti. Sırtladılar onu, yıkamadılar. Şehitti çünkü. Elbisesi çıkarmadılar, kanla giyecekti. Hesaba hesap sormak için sırtlarında giderken boşta kalan başı kapıya tak tak diye çarpıyordu. Ve onu baki mezanın uzarındaki doğrusu kağıtların atıldığı o yere gömdüler. Çünkü oraya ancak müsaade ediyorlardı. Gecenin geç saatinde gömdüler onu. Medine mahzundu, Nebi-i Muhterem mahzundu. Sahabinin şehitleri çoktan Osman'ı misafir almışlardı, yanındalardı, Osman'ı çok sevmişlerdi. 83 yaşındaki rahmet, 83 yaşındaki bereket insanı, Rume ve kuyusunu satın alan adam, Tek başına tövükü satın alan adam. Allah Resulü'nün uhud dur bakayım, üstünde şehit var dediği adam. Garip bir şekilde bir gece yarısı sadece 12 kişinin hazır bulmuşluğuyla mezara tevdi ediliyor. Medine sakindi. Medine mahzundu. Medine Osman'ı hiç unutmadı. Medine Osman hiç unutmayacak. Medine 11 yıl, 11 ay ve 8 gün süren bir yönetimin bir hilafet rahmet döneminin arkasında bu rahmet adamının gidişine şahit oluyordu. <gülüyor> ve ve bitirirken aslında Osman için bir saat değil, Osman'a saatler ayırmak gerek. Osman için saatler ayırmak gerek. Osman bu gece en azından bir sahur vakti Medine'deki sakin insana, mezarında duru veren o insana. Göreceksiniz, Medine'ye gittiğinizde inşallah, Bakı mezarına gittiğinizde ben bir ay kaldığım o dönemde rahmetli bağımın mezarına giderken önce Hazreti Osman'a uğrardım. O, o bir yaz arkasında, altında. Evleye hamdolsun, sessizdir Osman, sakindir Osman. Mezarı tek başınadır, gurbeti yaşıyor sanki orada da. Ama bir şey var. Onun mezarında bir matem vardır, bir hüzün var özünü. Onu hissedersiniz. Öldüğü gün nasıl yalnızdı? Yanında kimse yoktu. Bir Kur'an'ı vardı. Bir Kur'an'ı vardı. Başka bir şeysi yoktu. Gerçi Kur'an'ın varsa senin her şey senindir. Ki e gariz gairisi lüzumsuzdur. Kur'an'ın varsa senin bütün dünya senin karşında olsa Allah seni affetmişse Allah senin cennetini almışsa dünyanın ne kıymeti var söyler misiniz? Osman öyleydi, şimdi yine yalnızdır. Sabahları bir rüzgar eser de, Osman'ın mezanı yalarcasına, Hazreti Peygamber'in kabrini orada okunan ezan, günde beş vakit, o tek başına mezarda, o tek başına olan o mekanda, Hazreti Osman'ın mübarek taşınan arasında şöyle bir gezi verir. Osman'a rahmetle dokunur gibi. Osman'ı unutmayın. Ama Osman'ı hep hatırladığınızda içinde bir burkuntu olsa bile Müslümanların kardeşliğini, beraberliğinin bir sembolü olsun Osman. Şunu bilin ki fitne ve fesat ve bozgunculuk bir milleti ne hale getirebilir? Osman'ı hatırlayın ki bütün bunlara dur demeyi biliniz. Osman eğer bu örneğimize verecekse Osman vakide mahdun değildir. Osman Bak ile mahzun değildir. Bu manada görürseniz. Ben inanıyorum ki o şu an, o şu an, Vahri beraber Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, bütün dostlarla, Hazreti Ali de dahil olmak üzere, bütün cennetteki o güzellerle hep beraberindedir. Artık hüzün yoktur, çile yoktur, ıstırap yoktur. Sadece Müslümanların tarihinde bir vaka olarak ama hüzün veren, utandıran aslında fakat akıl veren, akıl verdiren, ibret verdiren bir hadise olarak. Selam Osman'a olsun. Selam onun etrafındakilere olsun. Selam Sidiq Ekber'e olsun. Selam Hazreti Ömer'e olsun. Selam Hazreti Ali'ye olsun. Ve salat ve selam bütün bu kadroyu yetiştiren, kainatın gördüğü ve görebileceği en muhteşem insan, Hazreti Muhammed'e olsun. Allah'ım hayatımız boyunca bir an dahi, bir saniye dahi bizleri Hazreti Muhammed'ten koparmaya Allah'ın selam ve rahmeti üzerimize olsun.